Havriyana, Burada Sakalış Şerif'in nüfiyetini öpmek meskip olduğu gibi Türme-i Fakir'e ziyaret etmek, meskidinde namaz kılmak nasip etsin ki Meskidinde namaz, başka yerde kılınan namazdan bin kat daha soğuklanır. <gülüyor> Hadis-i var hakkında. Ahmet'e de, de yanında olmayı, komşu olmayı, havuzdaki de doya doya işte Efendim, uç <gülüyor> etmeyi Allah'a emanet olun. Gündem de... Teşekkür ederim. tabii Tabi bu ziyaretten sonra... Vaktin... Eee... <gülüyor> şey şey yerlere gidecek olanlar... Efendim... Vaktin... Onun için kısaca bir geceyi, böyle mübarek bir geceyi ihya etmenin şekli nasıl olur? <gülüyor> geceyi ihya etmenin şekillerinden hep hazırınızda kalsın. Birisi yastığında sabah namazını camide cemaatle kılmaktır yani yatsı insan camide kılmışlar. Sabah namazını da camiye gelecek cemaatle kılabilmişse bu iki namazı camide kılmış olmak suretiyle Allah Teala Hazretleri, sadece geceyi bütün geceyi ve gündüzü ihna etmiş gibi sevap veriyor. Onun için <gülüyor> sabah namazında da insanlar yani sonra iyi verir, yap verir. Efendim evde kılınabilir işte ve tayyid Namazda camide namaz kılmak, sabah namazını kılmak öyledir evet. ki. İkincisi gecimizi etmenin habisi şeriflere göre şeklinde birisi bir kimse gece hapiste olur. Hapiste olup Yatarsa efendim bütün gece ibadet etmiş gibi sevap alır. Ve onun iç çabası ile arasında bir melek bulunur. Ve Allah-u Teala Hazretleri'ne derdi ya Rabbiyiz bu temiz yaktı, temiz uyudur. Efendim sen bunu aklıma diye. Ona dua eder o melek. Ayrıca hafızı meleklerine sebaplarına erilen yazan de sabah kadar onu ibadet etmiştir diye yazarlar. Gökten melekler onun vücudunu yıldız gibi parlar şekilde abdestli olması dolayı nuraniyetini gördükleri için inerler. Etrafında İzahın bu şekilde toplanırlar, izah ederler, yığılırlar, <gülüyor> bedeller de yığılırlar ve e, sabah kadar kendisine sevap verir. Ölümü sözü imanla götürmesine sevap olur. <gülüyor> Tabii <gülüyor> bunların yapılması mutlaka tavsiye ederiz, yani hiç uygunsuz ve Efendim sabah namazına kadar evde ibadet etmek durumunda olacaktı kardeşlerimiz. O da hediye olur. Allah hala rüzgari böyle namazlarla, Kur'an-ı Kerimle, teslimle, dualarla, duanın da ibadet olduğunu söylemiştik. Efendim, hikâh etmeyi nasip eylemiştik. Şimdi kardeşlerimizi Anadolu'dan da buradan muhtelif yerlerden haber gönderdiler. Efendim. E, Hakimleri sayalım bir kere Hani göndermeyen de vardır Bir, iki, dört Bir, ne halde? beş Efendim Altı Yeni <gülüyor> İki daha dokuz Efendim On On bir On üç ki daha yrmi beş yrmi beş ye mi beş y mi beş ye yermi yiye Müdofguş, Efendim bir oturucu değil, oturucu değil, daha değil, oturucu değil. Yerden, Efendim 36, o Evet. 39 tane saydık. Daha 7 tane de söylemişlerdi. 39. Allah'a şükürler olsun. yere başka Allah'tan yardım eder kabul eyle. Allah'ın gücüne şeytanı. Bismillahirrahmanirrahim. Kul لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ أَحَدٌ أَصْغَى الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ Bismillahirrahmanirrahim Kul Ebu Kul Hüvallahu Allah'ın Seferi Nehmeti ve Balyona Ve Nehmeti'l Sehbu Küküren Allah'ın La Halim Allah'ın Seferi Allah رحمة الله الرحمن الرحيم والحوذ من شر ما خلق <تصفيق> من شر ما سقين إذا وقف شر من نحفاتات ومن شر ما سقين حسد الله لا الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم والأعوذة في الناس الناس من شبل المسعة من الناس الذي يشير في الناس من الناس الله أكبر لا على الدين الله ورحمة الله ورحمة الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رحيم الرحمن الرحيم ماضي للدين إياكا نعبد نستعين اهدينا السراطاً ففي مسراطاً مدينة أنه أنت أكيد غير المغضوب عليك ولا قايا راكب بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب لا فيه يدل المستقين الذين يؤمنون بالغير ويقيمون الصلاة مما رزقناهم يلبقون فالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبري وللآخرة يؤمنون خلاك على ذلك يا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ هُمُ الله ربك فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ثم <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salâtü ve ya Rabbi rahimin, Ya den Ya ekrem Ya menduhel Ya mend, Allah <gülüyor> hem Ya ekrem Ya zanin, Ya muhin, zani Ya kibri, ya tüm okunmuş olan bunca. Hat ve Kur'an-ı Kerimleri çekilmiş olan üç aylar tespitlerini vesayet, ibadet ve zahatlerimizi oruçlarımızı zikirlerimizi, tespitlerimizi tat ve haciyanlarımızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dinliği, şerefini, ziyaretlerimizi ve sallallahu aleyhi ve sellem ve selatü ve evlatımızın kabul eyleyip duaları kabul edilmişsin ya Rabbi. <Gülüyor> o hadif indirildiği vakit <Gülüyor> bu hadifin yapıldığı zaman mutlaka makbul dua olduğunu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz indirmiş ya Rabbi. Bunca hadfin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hürmetine, o hadis-i şerimdeki şerimdeki vahid-i hürmetine, şu bizim dualarını <Gülüyor> Hazret ve edem olarak kabul eyleyiz. Hazrı Keremim'den gayet hazinelerin kapılarını aç Ya Rabbi. Hazret <gülüyor> ve Hazret ve Rahmetleri Kutupları, İklamları, İkramları, Bağışları, alemin, bu, bu hasıl olan tücür bizler, Severek sayarak evvelen ve Peygamber Efendimiz muhammed Mustafa Aleyh-i Esber-i Ekmel-i Sahiyyat ve Teslimat Hazretlerimizin o Medine-i Münevvere'deki o Ravza-i acizane, acizâne, nâcizâne, mühiddâne, makîrâne arz ve biber ve hediyye ve nişâr eyleyip vasıl eyleyip ruh peygamberlerinin şu hediyelerinize haberdar ve hoşunu ve razı eyleyip <Gülüyor> Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine rızasına, teveccühüne, il cümlemizi ve bu hatipleri okuyan, bu salatü selamları getiren, bu seçimekleri çeken, bu imadetleri yapan kardeşlerimizi hasleten Nail Eleyi Aram. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ahirette komşusu olmayı cümlemizin cümlesine nasip eyle Yara. <Gülüyor> Peygamber Efendimiz'in cemaatini şu dağlı dünyada da Sükrer mi nasi ve? Tasavvuf herbabu birlerin de bahsettiği nerede proses nerede dünya bakar indar bakar dende ihsan eder ama metyamada şunu var gözünde daha imanımı yaralamasın izler nasi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediğimizin komumalik, halicin, ashabının etbağını sevgiye, hayırla, nimahat, müslimiyi. <gülme> Validelerimizin, evlatlarının, güzelliyetlerinin, ehl-i beytinin, ashabın, ensal-i muhacirinin ve hâsatı, gülfâ-i resulullahın ve, ve aşere-i ve amcalarının, ve sahabe-i gücünün ve sahabe-i ikramın ruhlarına derecede üzeri ayırtık diye yedik. Vazıla edelim. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hakiki ve manevi varisleri ve hakiki ve manevi hanefeleri Mürşübin-i kiram, ve meşayit ruhu aliyyemiz'in kümlesinin ruhlarına hediye edildik. Dereceleri üzere hepsi ayrı ayranı ram eleyelim. <gülüyor> Ebu Beytel Sıflı ve Aliye Murtazar efendilerinin üstler, müteselsiler, bu kadar ve kendisinden feyz aldığımız çok kıymetli evet. muhterem hocamız Muh Muhammed Zahid-i kadar Türk-u Aliye'lerimizden güzel olan cümle saadat ve beşahitlerimizin ve ve tarikat büyüklerimizin kardeşlerimizin ve onların Aliye'lerinin ruhlarına hediye eyledik bu asla. <gülüyor> cümle, evliya Evliyaullah'ın Mukarrabi'nin ruhlarına hediye eyledik bu asla. Son <gülüyor> <gülüyor> Mürşidin-i kiram, büyüklerimizin himmetlerine, manevi yardımlarına ve iltifaklarına cümle bir zahil eyleyelim. Bizi o sevgi kullarımızla beraber eyle yarattık, bizlerle beraber aşk eyleyelim. Onlara verdiğin o Mârifetullah'tan, o Mahafetullah'tan, Aşkullah'tan, bizlere bir ihsan eyleyelim. Onların yolunda yürümeyin, Peygamber Efendimiz'in sünnetini şu asırda ihya etmeyin, cümle bir adat edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunda geleyen sünneti i canlandıranlara yüz şehir sevabı verince hadisi şerifte müjdelenmiş. bize o yüzlerce şeyi sıraplarını kazananlardan eyleyelim. Kuşamızda, haklarımızda, yaşayışımızda, davranışlarımızda, hareketlerimizde, ibadetlerimizde, kahatlerimizde, bizim bitaslarımızın bizi, biz her çeşitlerinden koruyarak, Allah'ın siz seviye inerveyi yaşamayı yaşatmayı ihya etmeyi tamir etmeyi. Ayrıca feykanlar evet, etti sevgi sıfatını ermeyi etti İbadetlerin kabul olan kullarından eyleyelim. <gülüyor> bid'at ehlinin ibadetlerin namazını, niyazını, orucunu, alçını, farsını, nafilesini, sadakasını kabul etmeyeceğini derin peygamberimiz hadis-i şerifte bildirmiş bizi bid'at ehli olmaktan koruyarak. Çalışıp <gülüyor> çalışıp da ibadetleri koşup ilerlerden eyleme yardım edelim. İbadetleri kabul olanlardan eyleme yardım edelim. Azı çoğa sayılanlardan eyleyelim. <gülüyor> İrak'ta bulunan bu memleketten de lezzet. Halkın kalbinde de yar. Ya Rabbi. Cenab-ı Şübbenizin medarı iktiyarı ezeli Allah'ın ve adını bildiğimiz yüce Aleyhisselam'ın ve buralara peygamber efendimizin müjdesine ermek maksadıyla ordularla rahmetten çekerek cihatlar ederek yerli yerlilerden, yurttular. Bedensini feda etiş sahib-i ikrama ihraç sebeb mihmaddari peygamberi Ebu Eyyub el-Evhar-ı Halif bin Zeyn Efendimiz Hazretleri'nin ruhlu <gülüyor> hediye hediyeyle ikvasıla eyle yapmak için. Çünkü Evliyaullah'ın ve salihlerin ruhlarını hediyeyle <gülüyor> ikvasıla eyle yapmak için. Şu beldeleri seni kazanmak için cihat ederek, asırlarca terdeklerek, can vererek, kanlarını topraklara saçarak, kara topraklara, karalarak, şehit olarak, vazi olarak tehditmiş ve bize emanet ve yargıya bırakmış olan o evdad-ı şehitlerimizin, mücadelelerin o kadar da hediye O şühedanın şefaatlerine de bize gayet şu beldeleri onlardan, Ya Rab bizden bize emanet, istikamet ettirdin, bize Hüsnü hal nasib eyle bizim kötü halimizden ve içimizdeki şu sahanın değilsizden azalıktan dolayı şu ecdat yâri emanetleri elimizden kafirlere geçirttirme yarabbim. İslam beldelerini geçirmeyara, <gülüyor> kendini geçirme yarabbim. Düşmanları buralarını, düşman çiğnetme buraları uğrasın çiğnetme, çünkü ezanlar okuduğumuz, namazlar kıldığımız, camiler binaf ettiğimiz her taşının altında bir şehidin yattığı bir yerleri kafirlere şiynetme yarabbim. Onun için ralimleri, asıkları, hacirleri, kafirlerin, kafirlerin yardakçılarına onları beğenip onların yolundan gidenleri musallak etme yarabbim. Sana bu mutluluk, mutluluk kullarını nasip eyle yarabbim. <gülüyor> beldelerimizi ve mallarımızı ve ırzlarımızı ve şereflerimizi ve namuslarımızı haylima tettirme Ya Rabbi. İlahe uğramız. İslâm bir kurtar Ya Rabbi. Biz <gülüyor> burada rahatsız Ya <gülüyor> içinde olduğumuz için canimizde namaz kılıyoruz, dua ediyoruz, oruç tutuyoruz. Aç kalsak da akşam yemek olduğunu biliyoruz. Akşamüstü sevine sevine İslâm sofrasına oturuyoruz. Yarın başka yerlerde bunları bulamayan nice kardeşlerimiz var Ya Rabbi. Onlar belki insan daha manevi makambası ondan daha yüksek ama <gülüyor> takdir-i ilahi düşmanların arasında kalmışsa Onlara yardım ya, <gülüyor> onları galib eyle ya, <gülüyor> onları kafirlere eğdirme ya, <gülüyor> manlarını, ırklarını, sokaklarını kafirlere çivettirme ya, <gülüyor> <gülüyor> Katillerden, zalimlerden, kâfirlerden, Müslümanların ağzını, intikamını al yarım. Katilleri kahreyle yarım. Yani. Zalimlerin bir gün tenişan olduğunu yakın zamanda şu gözlerimizde göster şimdi. O kardeşlerimize her yerden her türlü yardımlar yapmayı da bizlere nasip eyleyiz. Onların dullarını yetimlemi kollamayı, korumayı nasip eyleyiz. Çocuklara bakmayı nasip eyle, ah, o çocukları kafirler ayrıca yarmalıyız, Hristiyan yetiştirir. Müslümanın çocuğu Hristiyan olur diye sevinir sevinir alıp kendi selimine getiriyorlar. Ya Rabbi onların eline onların evlatlarını düşürme. Ah, onların evlatlarını düşürme, ah, düşürme ya Rabbi. Diyanete kadar bizim evlatlarımızı imandan sonra küfre düşürme ya Rabbi. ayırma ya Rabbi. Hidayet yolundan ayakları kaydırma ya Rabbi. İzzetten sonra zillete uğratma yarabbim, kısmide olsa hüviyetten sonra esarete düşürme yarabbim. Nusretinle teyit ve takviye eyle yarabbim, bize yardım eyle yarabbim. Evet, hatalarımızdan dolayıdır, İslam'a bağlı bir <gülüyor> şekilde dolayıdır. Belki bunlar senin cezası, <gülüyor> belki onların derecesi aksın diyedir. <Gülüyor> ceza ise cezayı kaldır Ya Rabbi. Amin. Ağzı mübarek bizler hürmetine Ya Rabbi. Amin. Yetsin Ya bu kadar ceza. Ağzı onları takip eyle Ya Rabbi. Amin. Birkaç gün bayram yapacağız. Onlara da bayram yaptırıyoruz. Amin. Onlara da güzelliklerdir. Amin. Komşusu asker. Burada kendisi top yatan. İki Müslüman olamaz. Gerçek mümin olamaz. Onların sevgisini, yardım duygusunu, onlara hizmet imkanı bize. Eskiden yarabbim. Ve Şu o şuradan mahrum etme yarabbim. Şu diyarını sakız diyarlar haline getirme yarabbim. Eskiden İslam diyarı olan yerlerin kafirlerden tekrar aldığımız gibi hiç İslam diyarı olmamış yerlere de senin dinliyeyi götürmeyi nasip ettim. Dünyanın her yerinde veya imkanları vardır, gidip yönebiliyor, konuşma imkanları oluyor, çalışma imkanları oluyor. Senin dinini sahabe ahlakı üzere dünyanın her yerine götürüp yayılmayı, İslam'ı oralardan öğrenmeyi, oradaki insanların elimizden güzayet vermesini, o şeref, şerefi kazanmamızı bizlere da Ya Rabbi, şu... Rahat içinde yaşadığınız, elinizde kursatlarınızın dikkatli olduğu tüm belirleri ısrarı hatırladık, tam uygulamayı nasip ettim. Bizi gazletten kurtar yardım. Bizi cehaletten kurtar yardım. Bizim içinizde sevmediğiniz ne gibi halde, ne ve düşünce ve fikir ve <gülüyor> kanaat hani varsa onlardan bizim acilere yardım. Şimdi dış dışında İHA yaradık. Acilere yardım. Bizi sevdiğin huylarına huylandır Yardım. Bizi sevdiğin hallerle hallendir Yardım. Bizi sevdiğin yollarda görür Yardım. Bizi sevdiğin güzel ahlaka sahip eyle Yardım. Oruç tutmaktan, Ramazan ayından maksat manevi eğitimdir. Manevi eğitimin güzel yapmamızı, kötülüklerden, kötü huylarından kurtulup, sevdiğim iyi bir kul olmamızı cümlemize nasip eyleyiz. <gülüyor> Ramazandan sonra, Ramazan için de kazandığımız güzel hasiletleri, ünlüleri tekrar elden çıkarttırmaya devam ediyoruz. Bu güzel iddia, şefalar, ünlüleri de boyu ve sarf boyu, o hayırlı hasenatla gayreti eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, evlatlarımızı, akrabalarımızı ısrar eyleyler. Ah, Yapış bir şekilde olanları doğuruyorlar itir yaratmak. Ah, Merdelerimizdeki İslam'a aykırı hareket eder, hedefsiz, insiz, kâhir, cahil, masık, facirlere fırsat vermeyel. Ah, Onları tesirleri ısrar eyleyler. Ah, i̇yi insanları sesahil eyleyler. Ah, iyi iyiliği hakim eyleyler. Ah, Cümbemize helal ve temiz, yaslin ve faal ve fiyat kazançlarla teveyim ediyoruz. İnsan harama ulaşırsa sevmesin yarabbim. Yerçeği kabul etmesin yarabbim. Aa. Bizim ailenler, haramlar, günahlar kazanılmış her kişi çirkin ve pis kazançlarla uzak ele yapıyoruz. Sevdiğim helal kazançlarla teveyim ediyoruz. Elimize haram yapıyoruz lokma götürmeyelim. Evlatlarımıza haram lokma yedirmeyelim. Evlatlarımıza abdestli süt bile verdikmeyelim. O takva ekliği olarak iliştirmeyi nasip edelim. Yarabbi vücutlarımıza sıcakla afiyete ilerleyelim. İktiyat olsa 50-90 yaşında geldik 1-20 yaşında da geldik din yaşamayı nasip Hazir Müslüman, kuvvetli Müslüman, senin daha çok sevdiğin Müslüman'dır. Elbim, ümürüm, kabiliyü, hayrubu, ah, ahakum, ilanlar. Daha çok sevdiğin, daha hayırlı insanlık, <gülüyor> hem madde hem, vanen, hem ilben, hem ilmen, hem fikren, hem kalben, hem kalben, hem kalben, hem sözünden, hem bedelen, hem olan. Tam sehembeyle yarabbim, ah, kalembeyle yarabbim, ah, kalembeyle yarabbim, çünkü ah, Ay, Ay, ah, bu maçı kesildiğinden sallandırmaya, ah, bu maçı kâfirlerin verilmişi kendilerinden ah, seyaharınızı kaydırmaya, ah, ah, imanında gölge düşük ayarlar, ah, kalbimiz düşük kayarlar. Ah, Yarabbel alemin hastalıkla sevap kazanına vecibeti olur, hastalıkta Günahları <gülüyor> alt taraftan etkilerimiz, günahları zihinleyelim halklarında. Hasta olan kardeşlerimizi affeyle ya Allah'ın mümkünlerine de sıhhat ve afiyetlerimiz var. Yakın zamanda acil şifalar, devalar üzerindir. <gülüyor> Evet, bizim herhalde işte, aramızda oldukça şimdi aramızdan ayrılmış, yakın veya uzak zamanda adilete göçmüş idvanımız var, kardeşlerimiz var, hakkı var, dostlarımız <gülüyor> var, sevdiklerimiz var. Hatırlayınca gözlerimiz açılıyor, duyulmuş bir gidiyor. Ya Rabbi biz onların da ruhları şarkı et. Habirlerine cennet bahçesinde, makamlarını âlâ ediyoruz. Onun bağlanımızda Nasıl esine kan ya? şu dualarımıza onları haberdar edin, kadar ve tiskadar ile memnun ve mesrur edin sevindir ya, ya. onları yudurlarınız ziyade edin, hadisler, kardeşlerimiz, bu tesbih ve kardeşlerimiz bu zanamlı cıramların ibadetleri bu yapan kardeşlerimiz tabi bir kısmını kendimiz için yapıyorlar, bir kısmı da gönüllerindeki bir takım muratlar için yapılıyor. O gönüllerin muratlarınız her Amin. O da bir şadeyle ya. Bizi terbe geldi başın kapıya. Kalkıp, ya, karar verirsen bizli aşk Bizim Bizimli felaketimizi bize neyi tattıklar sonunda birleşsin. Bizim neye eksik ortak olduğunu da biliriz. Biz bilemeyiz doğru tespit edemeyiz. Yanlış isteriz. Siz zevkilik istersiniz, mevki istersiniz, makam istersiniz belki hayırlı olur, belki hayır olmaz. Sen de hayırlı gülesin yani ya Rabbi, bizim için hayırlı olan her türlü hayırlı, iyileştirin, güzelliklerin, iyiliklerin, irkanlarını, sıhhatlerini, afiyetlerini, zenginliklerini, varlıklarını senden, özür hayırlı hayırlısı ile istedim. Allah'a emanet olun, Allah'a emanet Nihayi şakinliklere ilerleyin. Dünyanın ve ahiretinin ilmiyle silmediğimiz aklımıza gelen, gelen, gelen, gözümüzde görünmeyen, ne türlü şerli, şerlisi, teşkisi varsa, görüntülükleri varsa onlardan da sana söylerim. Aynen. Biz onlardan koruyalım. Bu teşkililere düşünmemiştir. Aynen. Görünmeyen düşmanlardan şeytan en büyük düşmandır. Şeytan, şerrinden koruyalım. En büyük düşmanlarımızdan birisi şu içimde islam edemediğimiz nefisleri yenmeyi nasip edelim yerde bir dinasiyada efvari disiplinli bir evdelik sanışerde olmaktan kurtuluyor. Allah'ım. Asıl hakikatin İslam'ın maneviyeti, tasavvufun güzelliklerini anlayıp gitmeyi daha derecesine getirip hızlı nefisler eyleyelim. Ondan sonraki yüksek da vasıla eyleyelim. Hepsi hızlı olanlardan eyleyelim. <gülüyor> razı yeter, nazif yeter, cennetine girip diye davet Ya Rabbi Alemi bizim cahillerden Bizi aç aç çevir açar. Amin. Kalbimizi yıka Kalbimizi kütmedeyiz bu fakir a kuvvetli, ettik ecirimiz uzun bu uzun hiç saliyetimizi yolunda geçirmeyi kastediniz amin işte Peygamberimiz'in temiz içtiğimiz Kur'an-ı Kerim'in uygun geçmeyle. Kur'an-ı Kerim bize boşlu Kur'an-ı razı olduğu şefaat ettiği Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde bütünlerimizi esenlikle olarak göndermeye Rüyametsiz şafaç eyleyler. Amin. Sıratta önümüzün ayrılmadan, ağrısı ayrılmadan, nur eyleyler. Amin. Cezede gitmeye deli yoksa mağut Amin. Kur'an'da, el fi alada, sen okuyacaksın has Orada, senden büyüyecekler. Biz de onlardan Amin. Has kullarına billahi fi alada, selamun kavdan ibn diye selamın vakti olacak o selama basar olacak Allah Allah kulların cennete gireceklerinin cennet imtihanı ile mütevessiz oldular zaman onları kuzumlar çağırın size bir şey daha ikram ediyor ey kullarım dediklerini dinleyin ya Rabbi her şey veren bize sahne o zaman gettiğiniz size cevabı gösterdiye cevabı gösterdiyse cevabı görür kulların evre Allah Allah celil kerimcye giderdi, İşte kesalık gücü olur dedi hedefe atılanlar arasında olursa bahtımız aman yarabbim. Ne kadar büyük hasret-i bu yarattık. Kimisi Hazreti Ravza'ya gelemedi <gülüyor> ama bu mübarek bu cefetle arz Hallerden, yollardan gönlülü yaratır. Amin. Yeni temet hükümet yediyesi meydana getiren işlerden zihir Amin. Tevdeyi bize şu adet görüş tazibiler. Amin. Bundan sonra Amin. <gülüyor> Cennete düşmeye söz, <gülüyor> işlere bizi bulaştırmayın. Amin. Karahattan da günahtar. her şey bizden soruyor. Amin. elden kibestir eder karıştırmayın. Amin. uzaktan yetmek gelipse, kucaktan köşklerimiz güzellikle mi görünür, da olursa Bereketler tarafından dövdürülenlerden etme yarabbim. Sen attı geçmek isterdim, ayağa kayıp etme yarabbim. Kimse çengellerine takılıp açığa düşenlerden etme yarabbim. Atmanlar, alevler, pislik azap görenlerden etme yarabbim. Cennet azabı tahmin edecek miydi yarabbim. Bir kibir yakısa parmak ıslatamıyor yarabbim. Bu şerbeti kullandıkça elde edildiği zaman Yürşidik, şakimler, aletler Sizi burada durup diyeceksin yarabbim İstediklerine şefa et eyleyeceksin yarabbim Bizi şefa et eyleyeceksin Bizi şefa et eyleyeceksin Yüzümüz yok, hazirimiz yok İşimiz, düştü, da bir detklerimiz açıdır, günahları ortaya çıkıyorsa bahşer halkından bahçeli olacağız. İki detkler divat açmadan, hesabı günahları ortaya dökülmeden, teraviye konusunu tartılmadan bir gayet iki saat o bahsiyatı da ben de saat bu buda evveliyle, evveliyle, evveliyle dahil ele Ama şimdi biz de <hende> hamlara bile Mahşer büklü de iğne atıl seyredebiliriz ya Rabbi. Ah, 70 arşın aşağıya insanların terbiyesi, terbiyesi toprağının üstü satıp aşağıya düşebiliriz ya Rabbi. Bir de şeyleri kaynatırız ya Rabbi. Sadakaya fark verenmen ancak başı basınakası gönlüğü indir ya Rabbi yernaller hiçbir şekilde konusunda <gülüyor> bir konuda hak olmaz diye durumda hep gitmeyecekler, Biz şükür bekleyeceğiz. Ordusu bütünlara gözü oraktadır. Aş ayanın birlik ruhları Peygamber kavramları ile benim içim içimde bak diyebilirim. Allah kim birbirini Allah için sevenler bir ümmet teşkil Allah için muhabbet edenlerden olursa onların edenler aylakı gölgesinde gölgelebilmek istediğiniz Peygamber <gülüyor> Efendimiz'i <gülüyor> yükledi. Bir sürü bizden as tariften sütledik kardeşliğimizle bir muhabbet edenlerden meyveyip arşık gölgesinde gölgelebilmek istediğiniz Peygamber <gülüyor> <gülüyor> En halardan yanlısız başlarından ziyare zikreden Allah değil, La İlahe İllallah değil, Gönleç indirkenler aşık gölgesinde gölgülecek Ya Rabbi Bizi onlardan ilerleyen, Amin Gönüllerin ibadetine canide olup, ezan okumadan caniye gelen, canide çıktıktan sonra da bir namaz hakkında aman kaçırmayın diye aklı kalan Zabat, ibadet, aşıklar aşık gölgesinde gölgülecek bizi onlardan Amin itibaren namazı bırakmamış yolları saplamış zahm üzere büyümüş olanlar aşın göndersine gönderen bir şey evlat köşesinde bulaşmadan öyle yetişen, yetişenlerden korku aşın gözümüzü kaydırma o karamlara duşahımızı çözdürme o karamlara da ruhumuzu uzatmaya uzaktan Zevki ve becesi gördün ama ahirette azabı şişlesidir ya Rabbi. Bize ahiretin beklifi ıslah edeme ya Rabbi. Dünyadaki helallerle müdürlüğüne yeter ya Rabbi. Helallerin de bize haramlardan sevdiye eder ya Rabbi. Helallerle müdürlüğüne geçiştir ya Rabbi. Haramlara senesini kestirme ya Rabbi. Günahlara senesini ya eski oyununa düşürmaya. Şeytanı halkadan dışarı kesmeya. O dünyayı sevince ona ben bağlayanlardan etmeyardi. Bu, bu dünya küstü hatiye. Bu yüce hakikattir. Her hatanın kaynağı, esası, başı bu dünya hayatını, dünyayı Allah'ın düşmediği dünya, makamı söyletti diye işaret etmiştir. Gönlümüzde arifet sevgisini yerleştir ya Rabbim. Amin. Dünyaya evet. yer verme ya Amin. nasıl olsa gidecek ya Rabbim. Amin. <gülüyor> Aklı, ahirette, cennette, sede ile ya Rabbim. <gülüyor> Dünyanın bazini sinişlerine, âlâ, işine, zevkine, çapasına, çengizine, çalkışına, altınanlarla ekme Amin. <gülüyor> i̇çisine kutlar verilirme Amin. Amin doğruca Peygamber'e yolunda tarif şeklinde fayda elde etsin. Amin. Peygamber Efendimizin kadınları annelerimiz olduğuna göre onların bilgileri olan Arapçayı öğrenmemizi nasip eylesin. Amin. Şu Kur'an-ı okuduğumuz zaman ağlamayı da nasip eylesin. Ayetleri okurken gideriz, cennet olan gelişir, cennetlerden eylesin takva etme, kuşlu sahibi kullaklarıyla Allah'a ekber diye namaz olunca bu zaman dünyayı onun halalelerine verir. Ayağı, kerafet olsa, ameliyat olsa farkında olmayanlarla verir. İbadetin cezgini ver ya Rabbi. Allah'a bir buyurmuş. Namazı en çok sevgini ifade etmiş bu dünyada. Ya Rasulullah, namazı severek olmayan nasip Ya Amin. namazı severek Ya Rasulullah, namazı Ya Rasulullah, Amin. severek olmayan silemez. Ya Ya Rabbi. namazı severek olmayan Ya Rabbi. Sarayın, Ya Rasulullah, namazı Ya Rasulullah, namazı Ya Rasulullah, namazı severek olmayan silemez. Ya Rasulullah, namazı severek olmayan Ya Rasulullah, Ya Kur'an-ı Kerim'i evlerimizde asıp da ahirette bize davacı ettirmeyelim. Amin. Ah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını, sünnetini, ahlakını, hak öğrenmeyi Amin. Ah, o ahlak için aharlık olmayı Amin. Ah, Peygamber Efendimiz'in ah. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine küfretimiz... Amin. Ah, ya Rabbi, ömürümüzü gümlet ve işler yapar. işinmeyi nasip edelim. Hepimize helal tepriz kazançlar nasip edelim. Genel kazançlarımızın atan ve fazlalarıyla Herkesin sütlükler yapmayı nasip edelim. İslami yaymayı nasip edelim. Eshamdülükler, hep yeni başlamışlar. bugün burada değerli bir şövalye kimliği efendim havasına burada etkinliğimizin yayına başlamışlar. daha güzel bir çerçevede başibe iletmek. Kişilerimizi, vakıflarımızı, derneklerimizi, çalışmalarını hayırlı ve faydalı hale getirmek. Verimli çalışmalarla kıymalı katkı vermek. Evet. Başlattığımız izleri sürdürme evet. yararımız, derslerimiz ve tecrübelerimizi tecrübe şükürme yararımız. Evet farkeste kuvvetle fakirler kim tebbik olacak ne Velayet halkının önünde nasip, Simeon'in sınıfasından sormayan, Ölümden çiftleyen Halk kulları memnun olduk. Bizi onlarla Bizi o sevdiğin Tadisi, İzgazı'yı yedem eyle Allah'a emanet Onlara yardım etmeyecekler, şaşırt, artır, onlara zarar verecekler. Onlar kaleci sağlam olacaklar. Arslan sağlam diyebilecekler. Bizi onlar da değiniyorlar. Eminimler, İslam'a Müslümanlara çok kaynalar, hasıla evet. içecekler. Enbiyalar, enbiyalar. Kalmış yarabbim. Yıldız Aleyhisselam'ın Geçmiş, geçmiş, geçmiş. O ölümümüzde de geçtiler. Sevdiğim bir halbüzedeki abdestin Çağrı çekti, canını salıyan. Amin. Günah üzere almaya, günah üzere yakalanmalardan etmeye, harap üzere yakalanmalardan etmeye, meyhanede Amin. <Gülüyor> Tabutun kama taşıyışını nasıl yaşadınız öyle öyle çok güzel bir güzel bir şey o kadar ihanetle, göre göre evli adası, bir canını da gelirse, ederse, kesinlikle cemal göre göre şöyle, mareti, <gülüyor> O arasında köle çeken bir çatır çatır çatır aldığı tüm temelden etmeye yarabbim. Asıl ağırı, asan, ve kafir, biz iman ile adleti göçerlemeye yarabbim. Fitne çoğaldı yarabbim, dediyonun fitne gibi yayıldı yarabbim, evlere girdi yarabbim, eller gazir oldu yarabbim, evler oldu yarattı. O televizyon içinde her türlü şerh evin Bizler de öyle şey mitah ederiz. Öbür O şer'a ile şebih kitabıyla sebebi. Amin. Şer'in sembesi de sokmaya. Amin. Şer'in çok olduğu yerden seyrulur. Hayır çok olduğu yerde toplanmayı seyrulur. Amin. Hakkı hakk olarak görürüz. ona sarfı gibi yapmayı nasip Amin. Başı ve olarak görürüz. ondan korpayla nasip Amin. Kendi Söylesi'nin sonunda ''Kûm bir ve sûm bil akserînâ ahfâlâ, el-gezînâ zâle sahyûnâ, fil-hayâti bükkââ'' ya Rabbi, kendisi bir şey yapıyoruz tığı aslında yanlış oldu oğlum.'' ''Azmet'in öyle bir şey, böyle bir şey yapıyoruz ben de giderler ne olacak?'' ''Bizi öyle bir şaşırtacak etmeler.'' ''Avmıyorum.'' Doğru kusursuz Bizim ferasetimizle gerçekleri tertemiz doğru görmeyi nasip eden. Hakk'da hak olarak terbiye eden. Amin. Allah'ın sıfatı olan her bir ortak sorunu bize veren. Amin. Hakk'ı hele fark eden. Amin. Hakk'a vecibe eden. Amin. Güzel hatırlayan, mutlu eden ya. Allah duş ile yarar. Ramazan duş ile yarar. Pazarlek duş ile yarar. Cihad duş ile yarar. Tatlı dilin gücü ile yarar. Dua duş ile yarar. Cenaya duş ile yarar. Başan korkuyla yarar. Amin. İkinci kat, üçüncü katı sağlamışım da sile. Amin. Şahadet İyiyiz biz de hakimizde, savunulmuş ülkezimizde, ailelerimizde, çoluğumuzda, çocuğumuzdan muamelelerimizde, şartıza pazarda ticaretimizde, iştirmanlı faaliyetlerimizde, Müslümanlığı <gülüyor> <gülüyor> yaşamayı da size, evet. <gülüyor> Zazimle olsa, zazimlerin karşısında has vuruyor, çatır, çatır dost doğru söylemeyi da size, <gülüyor> <gülüyor> Cenazen ahiret o zaman, o o da <gülüyor> <gülüyor> <sway Morrissey> sabah akşam cehennemin olanlardan akşam. <gülüyor> Hedefimizi diye topladığınız gibi, Peygamber Efendimiz'in rivahü, hantı altında da toplayalım. Peygamber <gülüyor> Efendimiz'e sızlıktan şehitler, ve aferinin iyi kulları Peygamber Efendimiz'in sancağı gelecekler. Bizi de o sancağın altında... Saadet ve e peşahitimiz ile, Bu, Eyubun, ile, devrelerimizin medan-ı istiharını ile bayrakları arkasında, baktık edilen, örtümüzün liva-ı hafta, altta giderlerden ilerleyen, Ağzı gölgesinde gölgelenlerden ilerleyen, Ağzı gölgesinde, Ağzı Cennete dukudu evveli ile Peygamber Efendimiz'in cümlesi ile İlk ile bahtiyanlarla beraber girerlerdi. Sıratı cember, cember, kın, dağın, yıldırım, şakır gibi, çiçek, şakar gibi bir gözlük olma çiçek Amin. Habibi Ebi'nin Akoşu'yla yavrum kardeş yüreğimizle sevdiklerimizle cezmetti Onlarla olarak Arif birbiriyle birbiriyle birbiriyle kavuştur yani, birbiriyle kavuştur yani. Hükümeti Esmâhü Kert Müstâh ve bir ı Azîm, Tavfet-i Tesbihat-ı Şerife, Hükümeti Cehd-i ı i Kalb-Bakar, Hükümeti ı Sûret-i Tâtiha.